Onbirinci kaset. Ağožu bİllahı min alşeyıtuanı ırrij. İsmi llahı وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir. اِنْ تُبَدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَا اِنَّ كَانَ عَفُوًا قَد۪يرًا eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür. İnnellezine yekfurun billahi ve rusulihi ve yuridun en yufariqu beyne allahi ve rusulihi ve yekulun ve yekulun nu'minu bi ba'din wa nakfiru bi ba'din wa yuridun an yattakhidu bayna zalika şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince. işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدَ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتهم الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَ عَنْ ذلك. وآتينا موسى Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da bu buzağı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik. Ve refa'nâ fawqahum et-tûra bi-mîsâkihim ve Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara Kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Fabima naqdihim mithaqhum ve kufrihim bi gulf Bel tıb Allahu aleyha bi kufrihim fe la yu'minun Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala meryem buhtananen azima wa qawlihim inna qatalna al mesih isa ibne meryem rasulallah wa ma qataluhu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 İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve in min ehlil illa al alayhim Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir. فَبِظُلْمِمْ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَهُودِيِّنْ حَقْسِذُكَّرِ Birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle Önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık لكن rassihon fi alim minhum ve mueminon yeminon bima azil elikeye ve ma azil min qablik ve Mûteon Zekât ve Mûminon Bellahi ve Yümi Elâhiri Olaik Senütehim Ajanagzima. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. İnna ohayna ilayke kemaa ohayna ila Nuhu ven-nebiyine min ve <Gülüyor> evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâq'a ve Ya'qube vel Esbâti ve İsa ve Eyyûb'e Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da ettik Ve Davud'a Zebur'u verdik. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكِ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur. Rusulun mubşirin ve muzdirinle ala ykununlın nasi' ala Allah hujjatu bagdar <gülüyor> rusul, ve kan Allahu azizan hakime Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Lakin Allah şahit ki, onu ilmine ve وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا Şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَثَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يقًا اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Ya eyühen nasu kad ca'akumur resul bil hakki mir fa aminu khayran lakum wa in fa inna ma fi semawati ve kana Allahu ey insanlar Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Yaa ahl al Kitab, la tâglu fi dinikum, wa la tâqulu al Allah illa al Hakk. Innam al Meseh, aysa ben فَآمِنُوا aminu billahi وَلَا rusulhi, ve la tequlu thalatheh. Intehu khair alakum. Innam Allahu ilahuhu waheed subhanahu. Ain yekun lehuhulad. Lehuhu ma fi al-asmaawat Ey kitap ehli, dinini sususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Len yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wa lal malaikati al-muqarrabun an ibadatihi wa yastakbir Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır. Fa'amma'llezine amenu ve amilus salihati feyuwaffihim ucurehum ve yziduhum min fadlihi ve أمَّنَ الَّذينَ اسْتَنْكَفوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيراً إيمان edip salih amel işleyenlere gelince. Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Yaa, ey insan! Qadajakum, birerhanum, Rabbikum ve anzalna, ilaykum nura, mübina. Ey insanlar, Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik fi Allah'a iman edip, dinine sımsıkı sarılanlara gelince. Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak, ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir. Yesteftunek kulillahu yeftikum fil kalale in imrun halaka laysa lehu waladun wa lehu ma terak وهو يريثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا <Sessizlik> ey muhammed senden fetva isterler sendeki Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayittir. Maide sofra anlamına gelmektedir.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 ''Yâ أيها الذين آمنوا, أوفوا بالعقود.'' ''Uحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم.'' ''İn الله يحكم ما يريد.''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 يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا يَأْبَتونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ تَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ve taavenu alal birri ve't takva ve la taavenu alal ismi ve'l udvan vettakullaha inna ey iman edenler Allah'ın nişanelerine haram aya kurbanlık hayvanlara onlara takılan gerdanlıklara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 Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hürmet alayımuz, meyit, vüdüm, ve lehm, elxizir, ve ma, uhil, la, goir, ve المنخنقات والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبح على نصب وأن تستقسم ذلك فسق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 وَاُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 Ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ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 İzâ ataytum hunn, ajur hunn, muhccin, وَلَا musafihin, ve la mu'ttahzihi, ahdan. Veme yekfur bil وَهُوَ fakad habt u amaluhu,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 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا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 Ola mistum nesaa, falam tajdu ma. Fat yemmo cayda Ma yuridu Allahu li yec'ala alaykum min haracin walakin yuridu li yutahhirakum walakin yuridu li yutahhirakum wa liutimma ni'matahu alaykum la'allakum ey iman edenler namaza kalktığınız zaman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 Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Ve <gülüyor> zkurû ni'mete Allâhi aleykum ve mîsâkahu'llezî vâfakum bihî iz kultum semi'nâ ve atâ'nâ.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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو للتقوى واتقوا الله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 وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için bir bağış ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiştir. Valladin kafır ve kذذبوا بآياتنا أولائك أصحاب الجحيم. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. ''Yâ أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. اَذْ هَمَّ قُوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk,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 وَقَالَ Allah ınni ma'kum la in aqamtumü salat ve ateytumü بِرُسُلِي ve بِرُسُلِي birüssüli ve amatü birüssüli ve gezertümühum ve aqartumü لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever veminelle inne ne soro <gülüyor> ehne mi te pahum fenes suva فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Biz Hıristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular.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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدَ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبين. Ey kitap ehli! Şüphesiz ki, kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Yehdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulesselam ve yukhrijuhum minadhulumati ilan nur ile Nuribi bni ve ile Allah Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır ''Lقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم'' ''Qul فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا''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 yagfiru limen yasha ve yuadhibu men yasha ve lillahi mulkus semawati vel ardı ve Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler Sendeki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 Anta qulu ma jaa ana min bashir wa la nadir faqad jaa akun bashir wa nadir wallahu ala ey kitap ehli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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا izniyle, مَا لَمْ يُؤْتِ izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 Ya Ey kavmim Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin yoksa kaybederek dönersiniz. قال "Ey Musa, in nefiha, qumun jebarin, ve inna lannaduxulha, ve inna lannaduxulha, hatta yaxrju minha, fa in yaxrju minha, Onlar da, ey Musa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 Ağozu belli Allah min قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِنَّا لَنَّ دَخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا ف۪يهَا Onlar dediler ki,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 ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. Allah da öyleyse... Orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi. Muettilu aleyhim naba bani adem bil hak iz qarraba qurbanan fe tuqbill min ahadihima wa lam yuqbal min al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 Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, and olsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقَتُلَن۪ي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ اِلَيْكَ لِيَقَتُلَكَ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 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ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 ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من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 اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Yaa ay yehal ladin amanu tequ Allaha ve tequ ilayhi tuflihun. Ey iman edenler. Allah'tan korkun, Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluş edesiniz. İnna ladin kafaro lo anna lhamma fi al-ardi jami'ou wa mithla hu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 يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Vasıarık ve Vasıarıkat, fakat aydıyihuma jaza' bıma kısbanakalım min Allah. Vallaahu azizun hakim. Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب لِقَوْمٍ لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن شيئا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ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 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 يحكم به النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والإحبار والربانيون والإحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ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 Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir. Ve كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ve özeni özeni ve sinni sinni ve jiroh qisas fman tصدق به فهوكفارة الله وملم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ve الْاِنْجِيلَ ف۪يهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona,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 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل الله هُمُ الْفَاسِقُونَ İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.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 وَلَا la tettâbg ahwa ahem amma jaa k min alhakkı l kollin jâlna ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ve la tettâg ahwâ ahum wa hzârhum ayyi yftnuk ân bâgḍma anzal Allah ıleik fîn tawllo fâglâm anma yurid Allah ayyi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 İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar. E hukm cahiliyeti min Allahi Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم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 ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ya ay yehal ladin amanu mey er teddim kum adinihi fasuf فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على, المؤمنين أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٍ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 اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ وَرَسُولَهُ والذين آمَنُوا فإن حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. يَا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من والكفار أولياء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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. قُلْ <Sessizlik> يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هل تنقمون أَن آمَنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أن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 işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Ve ida jaukum, qalu aminna, wa qad dhalu bi al kufri, wa hum qad haraju bihi. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun.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 Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Lâûlâ yenhâhumur <Gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> kulluk yapanların ve alimlerin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 Kulma oqaduna ran lil harbi atfaha Allah ve yesauna fil ard fasa ve vallahu la yuhibbul mufsidin Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır sıkıdır well dediler <receiver>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 Onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık. Valla u anhum aqam al Taurat wal Injil wa ilehim min Rabbihim la min fawqihim la min min tahti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 Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ya eyyuhal rasulü bellig unzile ileyke min rabbik bellighma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fama ballagta risalata la ey peygamber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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وَمَا أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 O halde sen o kafir topluluk için üzülme. İnnellezine amenu vellezine hadu vas sabuun ven nasara men amena billahi vel akhir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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ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 لقد كثر الذين İnnehu men yuşriku billahi faqad harrama Allahu alayhi'l-cennete ve ma'wahu'n-nar. Ve ma li'z-zalimina min ansar. Andolsun ki Allah ancak merhamet oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır.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 min ille Andolsun ki Allah üç'ün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır.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 Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ma İsa İbnu Marya illa Rasul, Qadahlet min Qablihi Rusal ve Ummuhu Siddiq ve Ummuhu Siddiqa, Kana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 وَلَا تَتَّبِعُوا ki, Ey kitap ehli! Dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın. Lûinel lezîne keferû min benî İsraîle alâ lisâni Dâvûde ve Õise benî Meryem zâlike bimâ asav ve kânû yâ'tedûn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 Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. Taraqti ram minhum yetwalaun aladzina kethru labi sema qaddmet lhum anfusum ashiqu Allahu alayhim wa fil adabihum khalidun.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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ نَكِيرًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ eğer Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَفُوا ve la tejdan aqarbhum mawdta lil-ladin amanul-ladin qalul inna nassara, zalki benna minhum qissi sin ve rhubanu محمد Ey Muhammed.